Namazlarda niyet sadece kalpten mi yapılır yoksa dille söylemesi gerekir mi? Şunu kısa bir detayla anlatayım. İslam dininde niyetler üç kısımdır. Bunu niye kısa ve öz anlatacağım? Çünkü çok soruluyor ve çok hata edilen bir konu. Niyet üç türlü yapılır. Birisi sadece kalbin niyetidir. Kalbin niyet. Birisi, birisi hem kalbin hem dilin niyetidir. Birisi de sadece dilin niyetidir. Üç türlü niyet yapılır. Hı hı. Tamam. Şimdi kalbin niyetine bakalım. Kalbin niyet, niyeti sadece bedeni ibadetler için geçerlidir. Namaz bedeni ibadet midir? Evet. evet. Oruç bedeni ibadet midir? Evet. Dolayısıyla namaz ve oruç gibi ibadetlerde niyet katledir Kalpten bir insan, niyet ettim yazısı namazının farzını kılmaya, sünnetini kılmaya dediği vakitte bunu diliyle söylemesine hiç gerek yok. Mesela ben ömrüm boyunca hiç dilimle niyet etmem. Hemen evde veya camide giderken kalbimden evlenen farzını kılma, yaslının farzını kılmaya uyduğum imama. Allahu Ekber der. Direkt ben başlarım, namazımı kılarım. Çünkü ibadet, beden ibadet bedeni ibadetlerden, namaz, oruç gibi bunun yeri neresidir? Kalptir. Bir de hem kalp dedik hem de dilin niyet ettiği ibadetlerimiz var. Mesela nedir onlar? Hac gibi. Tamam Hac gibi ibadetlerimizde. Hı, hem dilimiz hocam. hem kalbimiz. kalbimizden ne deriz? Niyet ettim hac yapmaya. Dilimizde Niyetin bütünleyicisi var, tamamlayıcısı var. Nedir o? Lebbeyk Allahumme Lebbeyk'i demek zorundadır. Evet, telbiye getirmek. Tamam. Dolayısıyla bir insan haccar, kalbiyle niyet etsi, yaptığı niyet geçerli mi? Geçerli. Ama diliyle Lebbeyk söylemezse eksik olur ve niyeti geçersiz olur. Onun hmm. için de hac gibi hem bedeni, hem mali ibadetlerde ikisi birden önemli. İkisi nedir? Yani hem kalben diyecek ki hac etmeye, hem de dili diyecek ki Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Üçüncü niyet de ibadetlerin dışındaki muamelatta. Mesela nikahta bir insan kalbinden geçirse dese ki hanımefendi orada ben bu hanımefendi eşimi kabul ettim. O da ben bu beyefendi işte eşimi kabul ettim dese olur mu? Olmaz. Ama ikisi de aynı anda kalbinden geçirdi. Şahitler de var. Tamam. Hayır. Burada dil önemli. Diliyle söyleyecek. Eşliğe kabul ettim. Veya boşarken bir insan dese ki, bir insan dese ki içinden kalbinden yani kalbinden Allah göstermesin. Eşini boşama niyet etse ve yüz bin kez içinden boşamaya niyet etse, etse, etse ama diliyle boş ol demediği müddetçe kalbindeki boş niyetlerinin, kurgularının hiçbir önemi yoktur. Niye? Çünkü dünyevi konularda niyet dildir. Kalbin burada hiçbir önemi yoktur. Şimdi gelelim başa. Madem ki ibadetlerde, bedeni ibadetlerde niyetin yeri neresidir? Sırf kalptir. Dilin bir dahli yoksa Dille hiç söylemeden namaza niyet edebiliyoruz. Oraca niyet edebiliyoruz. Peki söylesek ne olur? Burada bir soru geliyor. Hı hı. Bazı kardeşlerimiz bunu bid'at kabul ediyor. Hayır. Bu bid'at değildir. Niyeti söylemek mi bid'at Evet. Dille söylemek bid'attır diyorlar. Bu bid'at değildir. Efendim işte açıyor. E, diyor ki işte tahaviyeyi açıyorlar bazen. Bazen... E, Halabi kebiri açıyorlar. İşte bak diyorlar bidat diyor. Hazihi bidatun kelimesi geçiyordu. Bu bidattır. Hayır. Ee, özellikle her iki kitapta ve diğer kitaplarımızda hazihi bidatun kelimesi bizim e, müellif İbrahim Halabi ait değil. Ya kime aittir? O ibare ibare İbnü'l Kayyim Hazretlerine aittir. Hanbeli mezhebinden İbnü'l Kayyim rahmetullahi aleyhi aittir. İbnü'l Kayyim diyor ki Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor. Namaza niyet ederken diliyle hiçbir şekilde niyet etmemiştir. Ne peygamberimizden, ne sahabeden, ne tabinin büyüklerinden niyet ettin namaz kılmaya diye diliyle söylediği gelmemiştir diyor. Böyle bir haber bize ulaşmamıştır. Dolayısıyla peygamberimiz yapmadıysa bu bid'attır diyor. Nokta. Ondan sonra devam ediyor cümle. Bu bid'attır sözü İbrahim Halebi'nin değil veya tahavinin değil. Ya kimin? İbnül Kayyimin. Ha ondan sonra tahavi diyor ki şey, e, İbrahim Halebi Halebi-i Kebir'de hafızımızın İbnül Kayymi kast ederek hiç nakledilmedi veyahut da pe sahabeden peygamberimizden tabiinden böyle bir şey gelmedi demesi kalbin azimetini kalbin kararlılığını tekit manasına olduğu için diliyle söylemesi mustahaptır diyor. Ondan sonra onu tekit ediyor. Niye? Çünkü bir olay peygamberimizden rivayet edilmemişse o zaman bakarız, peygamberimiz bunu yasaklamış mı, yasaklamamış mı? Peki peygamberimizin diliyle niyet etmeyi yasakladığına dair bir hadis var mı? Yok. Yok. E o zaman peygamberimizden yasak gelmemişse ne olur? O zaman el aslu fil eşya el ibaha. Eşyada asıl olan mubahlık ibahadır. Evet. ibahadır. Dolayısıyla diliyle söylerse kardeşimiz, mustahap yani güzel bir iş yapmış olur. Ama bu asla bid'at değildir. Değil.